Agatha Christie Işıklar Sönünce Seslendiren Akın Altan Fort Marka araba yolda bir çukurdan diğerine girerken sarsılıyor, kızgın Afrika güneşi ışınlarına acımasızca yeryüzüne gönderiyordu. Yol denen şeyin bir yanında yükseklikleri değişen, renkleri uçuk, yeşil-sarı ağaçlar ve çalılar kesintisiz uzanmaktaydı. İnsanı rehavete sürükleyen, tuhaf şekilde sakin bir manzaraydı. Uydulu sessizlikte birkaç kuş kanat çırptı. Bir yılan yoldan karşıya geçerken sürücünün onu ezme çabalarından kötülük dolu bir kolaylıkla sıyrılmıştı. Bir sepetinde yerlilerden biri vakur ve dimdik çalıların arasında görünmüştü. Hemen arkasındaki karısının sırtına sıkıca bağladığı çocuğu ve birkaç parça ev eşyası vardı. Bunlardan biri olan tava başının üstünde kusursuz bir dengeyle duruyordu. George Crozier bunları karısına gösterince, kadın can sıkıcı bir ilgisizlikle ona tek eceli cevaplar vermişti. George, bu adamı düşünüyor, olmalı diye sonuca vardı. Öfkeliydi. Diedri Crozier'in savaşın başladığı yıl ölen kocası bu şekilde geldi aklına. Almanların kontrolündeki Batı Afrika'ya karşı girişilen harekatta öldürülmüştü. Diedri'nin sarışın güzelliğine, yanağının pembemsi pürüzsüzlüğüne ve dolgun hatlarına baktı. George'un onunla nişanlanmasına edilgen bir şekilde kabul ettiği günlerden biraz daha kilo almış gibiydi. Savaşın açtığı duygusal yaraların etkisiyle George'u terk etmiş ve atletik, teni güneşte bronzlaşmış sevgilisi Tim Nijent'la evlenmişti. Adam artık ölmüştü, hem de kahramanca. Ve o, George Greiser, her zaman istediği kızla evlenmişti. Karısı da çok düşkündü. George onun her istediğini gerçekleştirirken, Ve üstelik bunu yapacak bol parası da varken nasıl olmasındı ki? Karısına Kimberley'de verdiği son hediyeyi hatırladı. The Beers'teki bir dostunun sayesinde normal olarak piyasaya sürülmeyecek, büyüklüğüyle değil fakat muhteşem ve nadir rastlanan koyu amber rengiyle adeta altına andıran, ancak yılda bir insanın karşısına çıkacak eşsiz bir elmastı. Ah, onu verdiğinde karısının gözlerindeki ışıltı. Kadınlar elmaslara hep aynı tepkiyi verirlerdi. Arabadan düşmemek için sıkıca tutunması gerektiğini hatırlayarak düşüncelerinden sıyrıldı. Kim bilir kaçıncı kez iki Rolls Royce'u olan ve cesaretini yollarda kanıtlamaya alışkın bir adamın anlaşılır öfkesiyle söylendi. ''Tanrım, bu ne biçim araba, ne kötü bir yol.'' Öfkesi geçmemişti. ''Şu tütün plantasyonu da nerede?'' ''Bulavoyo'yu geride bırakalı bir saat oldu.'' Araba zıplayıp inerken Didri, ''Rodezya'da kaybolduk.'' dedi alayla. Neyse ki, zenci şoför gidecekleri yerin bir sonraki virajın ardında olduğu müjdesini verdi. Plantasyonun müdürü Bay Walters George Grosier'in, Union Tabakko'daki önemli konumu nedeniyle onları evin önündeki merdivenlerde bekliyordu. Kızı Didri'ye serim ve loş salondan yolu göstererek, araba yolculukları sırasında yüzünü korumak için mutlaka taktığı tüllü şapkasını çıkarması için yatak odalarından birine götürdü. Didri, şapkayı tutan tokaları her zamanki zarif hareketleriyle çıkarırken, bakışları odanın boş, çirkin beyaz duvarlarında gezindi. Kedilerin sütü sevdiği kadar lüksü seven Didri, hafifçe ürperdi. Karşısındaki duvarda şu sözler yazılıydı. Bir insan, tüm dünyayı ele geçirir, Fakat ruhunu yitirirse bunun ne yararı olur? Bu sorunun onunla bir ilgisi olmayışına sevinen Didri, arkasını dönüp çekingen ve suskun rehberine eşlik etti. Kızın geniş kalçalarıyla ucuz, pamuklu elbisesine bakarken içinde küçümseme yoktu. Bakışları kendi güzel, pahalı fakat sade ve Fransız modasına uygun beyaz elbisesine baktı. Özellikle kendi üstündeki güzel kıyafetler içinde sanatçılarınki gibi bir sevinç uyandırdı. İki adam onu bekliyordu. Buraya gelmek sizi yordu mu, Bayan Crozier? Kesinlikle hayır. Daha önce hiç tütün fabrikası görmemiştim. Dışarıda sessizliğin hakim olduğu bir hava vardı. Öğleden sonraydı. Tohumlar şurada. Onları gerektiği gibi ekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Müdürün tek düze sesi, ara sıra George'un verim-vergi harçları ve zenci işçilerin sorunlarıyla ilgili sorularıyla kesiliyordu. Diedri onları dinlemeyi bırakmıştı. Orası Rodezya'ydı. Tim'in sevdiği, ikisinin savaş bitince yaşayacakları yerdi. Eğer Tim, savaşta ölmeseydi. Didri, içinde hiç dinmeyen isyanın yeniden alevlendiğini hissetti. Birlikte, yalnızca iki ay geçirmişlerdi. İki aylık mutluluk. Endişe ve acıya mutluluk denebilirse elbette. Aşk, her zaman mutluluk demek miydi? Binlerce işkence bir aşığın yüreğini soğutur muydu? Didri bu kısacık zamanı dolu dolu yaşamış fakat şimdiki hayatının huzurunu, sessizliğini ve imkanlarını tatmış mıydı? İlk defa biraz da gönülsüzce böylesinin çok daha iyi olduğunu itiraf etti kendisine. ''Burada yaşamak istemezdim. Tim'i burada mutlu edemezdim. Onu düş kırıklığına uğratacaktım. George beni seviyor. Ben de ona çok düşkünüm ve bana çok, çok iyi davranıyor.'' ''Bana geçen gün hediye ettiği şu elmasa bakın.'' Bunu hatırlayan Didri'nin gözleri zevkle parladı. ''Tütün yapraklarını işlediğimiz yer burası.'' Walters önden giderek onları alçak tavanlı uzun bir yapıya götürdü. Yerlerde yeşil yaprak tepecikleri vardı. Beyazlar içindeki zenci çocuklar bunların arasında dolaşarak alışkın parmaklarla işe yaramayanları atıyor... Kalanları büyüklüklerine göre ayırdıktan sonra ilkeli iğnelerle uzun iplere diziyorlardı. Neşeli bir telaşsızlık içinde çalışırken birbirleriyle şakalaşıyorlar, güldüklerinde bembeyaz dişleri ortaya çıkıyordu. İşte burada da... Tekrar gün ışığına, tütün yapraklarının iplerde kurumaya bırakıldığı yere çıktılar. Dedri, havayı kaplayan hafif kokularını içine çekti. Walters, onları güneşte kurutup, Sarımsı bir renk alan yaprakların başka işlemlerden geçtiği öbür barakalara götürdü. Loş olan barakanın tabanına asılmış kahverengi yapraklar kabaca dokunulunca ufalanacak kadar kuruydu. Tütün kokusu orada daha yoğun, hatta boğucuydu. Didri nedenini bilmediği ani bir korkuyla bu kötülük dolu, karanlık yerden çıkıp kendini dışarı gün ışığına attı. Crozier, onun birden solgunlaştığını görmüştü. ''Ne var sevgilim?'' Kendini iyi hissetmiyor musun? Güneş yüzünden belki. Bizimle plantasyona gelmemeliydin. Öyle değil mi? Walters hemen ilgilendi. Bayan Crozier'in eve dönüp dinlenmesi iyi olacaktı. Uzakta duran bir adama seslendi. Bay Arden, Bayan Crozier sıcaktan rahatsız oldu. Onu eve götürür müsün? Didri'nin bir anlık baş dönmesi yavaş yavaş geçiyordu. Arden'ın yanında yürürken ona bakmadı. Didri! Didri'nin kalbi bir an sıkıştı, sonra duracak gibi oldu. Yalnızca bir kişi adını İlkece'yi okşarcasına vurgulayarak böyle söyleyebilirdi. Yürümeyi bırakıp yanındaki adama baktı. Sürekli güneşin altında çalışmaktan bir zinci kadar esmerleşmişti. Hafifçe topallıyordu. Bir yanağında yüz ifadesini değiştiren uzun bir yara izi vardı. Fakat Didri onu tanımıştı. ''Kim?'' Ona sonsuzluk kadar uzun gelen bir an boyunca tek kelime etmeden, titriyerek birbirlerine baktıktan sonra nasıl ve neden olduğunu anlamadan sarıldılar. Birdenbire geçmişe dönmüş gibiydiler. Birbirlerinden ayrıldıklarında Didri aptalca olduğunu bilerek ''Demek ölmedin'' dedi. Hayır, başkasını benimle karıştırdılar herhalde. Başıma ağır bir darbe almama rağmen sürünerek çalıların arasına saklanmayı başardım. Bundan sonraki aylarda neler olup bittiğini bilmiyorum. Fakat dost bir kabile bana bakıp iyileştirdi. Kendimi toplayınca uygarlığa geri dönmeyi başardım. Durdu. Senin altı ay önce evlendiğini öğrendim. Didri'nin sesi acı doluydu. Ah Tim, beni anlamalısın. Yalnızlık ve sefalet korkunçtu. Fakirliğe seninle birlikte katlanırdım. Fakat tek başıma sefaletin acılarına karşı koyamazdım. Sorun değil Didri. ''Seni anlamıştım. Sepaletten nasıl korktuğunu biliyorum. Seni bir kez ondan kurtarmıştım. Fakat ikinci kez cesaret edemedim. Savaşta kötü şekilde yaralanmıştım. Koltuk değneği olmadan yürüyemiyordum. Bir de yüzümde yara izi vardı.'' Didri heyecanla sözünü kesti. ''Bunu aldıracağımı mı sandın? Aldırmayacağını biliyordum. Aptallık ettim. Bazı kadınların böyle şeylere önem verdiğini bilirsin.'' Seni uzaktan da olsa bir kez görmeye kararlıydım. Mutluysan, Grozier seni hoş tutuyorsa, ölü kalacaktım. Seni gördüm. Kocaman bir arabaya biniyordun. Dişimle tırnağımla çalışıp çabalasan bile sana alamayacağım bir kürk giymiştin. Yeterince mutlu görünüyordun. Benimse savaştan önceki gücüm, cesaretim ve kendime inancım kalmamıştı. Halimi görüyordum. Sakat, Ve işe yaramaz haldeydim. Seni geçindirecek kadar para kazanamazdım. Ve sen çok güzel görünüyordun, Diedri. Kadınlar arasında bir kraliçeydin ve Crozier'in sana sunacağı kürkleri, mücevherleri, güzel giysileri ve diğer yüzlerce lüksü hak ediyordun. Bu yüzden ikinizi birlikte görünce kararımı verdim. Herkes öldüğümü sanıyordu. Ben de öyle kalacaktım. Diedri, ne büyük acı, diye fısıldadı. Lanet olsun. Çok acı çektim. Seni suçlamadım. Fakat çok acı çektim. İkisi de sustu. Sonra Tim onun yüzünü yüzüne yaklaştırdı ve alışılmadık bir sebecenlikle öptü. Artık hepsi geçmişte kaldı, sevgilim. Şimdi yapacağımız tek şey, durumu Crozier'e nasıl anlatacağımıza karar vermek. Ah! dedir'i hızla geri çekildi. ''Bunu hiç düşünmedim.'' Crozier, müdürle birlikte yolun dönemecinde görününce, lafını tamamlayamadı. Başını hemen çevirerek, ''Şimdilik bir şey yapma.'' diye fısıldadı. ''Her şeyi bana bırak. Onu hazırlamalıyım. Yarın nerede buluşabiliriz?'' Nugent düşündü. ''Blovo Yo'ya gelmem mümkün. Standart Bankası'nın yanındaki kafe uygun mu? Öğleden sonra üçte fazla kalabalık olmaz.'' Didri başını kısaca sallayarak onayladıktan sonra diğer iki adamın yanına gitti. Legend kaşlarını hafifçe çatmış, arkasından bakıyordu. Didri'nin davranışında anlam veremediği bir şey vardı. Eve dönüş yolculuğunda Didri çok sessizdi. Güneş çarpması bahanesine sığınarak bundan sonra ne yapacağını düşündü. Ona nasıl söyleyecekti? O bunu nasıl karşılayacaktı? Üzerine tuhaf bir rehabet ve itirafı olabildiğince geciktirme isteği çökmüştü. Yarın çok yakın bir zamandı. Saat üçe kadar çok zamanı olacaktı. Otel konfordan yoksundu. Giriş katındaki odaları iç avluya bakıyordu. Didri akşamı havasız odada ucuz mobilyalara bakarak geçirdi. Aklı, Süreyi Çam Ormanı'ndaki Moncton Malikanesi'nin rahatı ve lüksündeydi. Hizmetçisi sonunda onu yalnız bırakınca mücevher kutusunu açarak altın rengi elması eline aldı. Birdenbire onu tekrar kutuya attı ve kapağı kapadı. Ertesi sabah George'a söyleyecekti. Gece hiç uyumadı. Cibinliğin altında sıcak boğucuydu. Adeta nabız gibi atan karanlığı sivri sineklerin vızıltıları bozmaktaydı. Bembeyaz bir yüzle ve büyük bir huzursuzlukla uyandı. Sabahın o erken saatinde olay çıkaramazdı. Bütün sabahı yatakta dinlenerek geçirdi. Öyle olduğunu anlayınca çok şaşırdı. Kahvelerini içerken George Crozier arabayla Matopos'a gitmeyi önerdi. Hemen yola çıkarsak bol zamanımız olur.'' Didri başını iki yana sallayarak başının ağrıdığını bahane etti. İçinden ''Sorun halloldu.'' diye düşünüyordu. Aceleye gerek yok. Bir gün erken ya da geç. Ne fark eder? Tim'e açıklayacağım. Eski Ford'la sarsılarak uzaklaşan Crozier'in ardından el salladıktan sonra saatine bakıp yavaş yavaş randevu yerine doğru yürümeye başladı. Kafe günün o saatinde boştu. Masalardan birine oturup Güney Afrika'da günün ve gecenin her saatinde içilen çaylarını ısmarladılar. Garson kadın çaylarını getirip uzaklaşana ve pembe perdenin ardında gözden kaybolana kadar hiç konuşmadılar. Didri başını kaldırıp Tim'in dikkatle ona baktığını görünce şaşırdı. Didri, ona söyledim mi? Didri başını iki yana sallayıp dudaklarını ıslattı. Doğru kelimeleri bulmaya uğraşıyordu. Neden? Fırsatım olmadı. Açıklayacağım zaman yoktu. Bu sözler kendi kulaklarına bile inandırıcı gelmemişti. Nedeni bu değil. İşin içinde başka bir şey var. Dün şüphelenmiştim. Bugün emin oldum. Didri, sorun nedir? Didri başını afallamış halde iki yana salladı. George Crozier'i terk etmek ve bana dönmek istemeyişinin bir nedeni olmalı. Ne? Doğru söylüyordu. Kelimeler Tim'in ağzından dökülür dökülmez Didri gerçeği müthiş bir utançla Fakat açık şekilde görmüştü. Tim'in bakışları hala üzerindeydi. Onu sevdiğin için değil, sevmediğini biliyorum. Fakat bir nedeni var. Didri bir an şimdi anlayacak diye düşündü. Tanrım anlamasına izin verme. Birdenbire Tim'in yüzü bembeyaz oldu. Didri, yoksa hamile misin? Tim'in ona sunduğu fırsatı anında gördü. Harika bir çıkış yoluydu. Ağar ağar, adeta kendi istemi dışında başını öne eğdi. ''Bu durumu değiştiriyor.'' dedi Tim. ''Bilmiyordum. Başka bir çözüm bulmalıyız.'' Masaya eğilip Didri'nin ellerini avuçlarının arasına aldı. ''Sevgilim, asla kendini suçlama. Ne olursa olsun bunu aklından çıkarma. İngiltere'ye döndüğümde kendimi sana göstermeliydim. İşi berbat ettim. Şimdi düzeltmek bana düşüyor. Anlıyorsun değil mi?'' ''Ne olursa olsun.'' Paniğe kapılma sevgilim. Hiçbiri senin suçun değildi. Dedri'nin önce bir elini sonra öbürünü dudaklarına götürdü. Dedri biraz sonra yalnız kalmış bir yudum almadığı çayına bakıyordu. Tuhaftı fakat tek gördüğü beyaz bir duvarda yazılı kelimelerdi. Kelimeler ona saldırır gibiydi. Bir insan tüm dünyayı ele geçirir. Ayağa kalkıp hesabı ödedi ve kafeden çıktı. George Crozier, otele dönünce karısının rahatsız edilmek istemediği mesajını aldı. Hizmetçi, baş ağrısının şiddetlendiğini söylüyordu. George, ertesi sabah saat 9'da ciddi bir yüz ifadesiyle karısının odasına girdi. Didri yatakta oturuyordu. Solgun ve bitkindi. Ama gözleri parlamaktaydı. George, sana bir şey söyleyeceğim. Korkunç bir şey. George sözünü serçe kesti. Duydun demek. Seni huzursuz etmesinden korkuyordum. Beni rahatsız etmesinden mi? Evet, zavallı adamla dün konuşmuştum. Karısının elini göğsüne götürdüğünü, gözlerini kırptığını gördü. Didri, onu ürküten alçak bir sesle hızlı hızlı konuştu. Bir şey duymadım. Hemen anlat. Sandım ki... Anlat. Tütün plantasyonunda olmuş. Adam kendini vurmuş. Savaşta sakat kaldığı için ruhsal dengesinin bozulması yüzünden. Sanırım. Başka bir nedeni olamaz. Kendini... Tütün yapraklarının nasıl olduğu o karanlık barakada vurdu. Didri kesin bir sesle konuşurken uykulu gözlerinde, korkulu karanlığın içinde silahıyla birlikte yerde yatan bir karaltının hayali vardı. Evet, senin dün tuhaf şekilde ürperdiğin o yerde. Çok tuhaf. Didri cevap vermedi. Gözlerinin önünde başka bir manzara belirmişti. Üzerinde iki çay fincanı olan masada başını bir yalanı kabul ederek öne eğmiş bir kadın. Rozier, savaşın günahları çok, diyerek bir kibrit çaktı ve piposunu dikkatle yaktı. Karısının çığlığıyla yerinden sıçradı. Hayır, lütfen, kokusuna dayanamıyorum. George kibarca bir hayretle ona baktı. Güzelim, bu kadar sinirlenme. Ne de olsa tütün kokusundan kaçamazsın. Her yerde duyacaksın. Evet, her yerde. Didri acı bir gülümsemeyle George'un tam işitemediği, Ancak Tim ölüm ilanından hatırladığını sandığı kelimeleri mırıldandı. Henüz ışık varken hatırlayacağım ve karanlıkta unutmayacağım. Didri döne döne yükselen dumana bakarken gözleri irileşmişti. Alçak, tek düze bir sesle mırıldanıyordu. Her yerde, her yerde. Son